Pers uygarlığı aslında Metlerin kurduğu bir uygarlık olup Pers boylarıyla birlikte sürdürdükleri Pers-Met uygarlığıdır. Heredot tarihinde bu gerçeklik çok açık olarak görülmektedir. Baştan sona kadar imparatorluğu paylaşan ikinci etnik gruptur. Sasanilerde de aynı durum devam eder. Tüm İran uygarlıklarında Kürtlerin rolünü ikinci sırada değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşımdır. İlk çağda ata erkilliği güçlü bir biçimde yaşayan Kürt ataları, sınıfsal ayrışmayı derinliğine yaşamamışlardır. Hierarşileri güçlü olmasına karşılık sınıfsal ayrışmanın zayıflığı, daha ağırlıklı aşiret göçebeliğinin etkin olmasından kaynaklıdır. Akraba grubu olarak aşiret, kabile toplulukları, kendi içlerinde köleliğin gelişmesine fırsat tanımazlar. Kaldı ki kölelik daha çok kent uygarlığının bir ürünüdür. Kürt toplumundaki folklorik ögeler, daha çok destan ağırlıklıdır. Destanlar kahramanlığı dile getirdiğinden ötürü hiyerarşik dönemden kalmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. Memuzin, Memi Alan ve Dervişi Avdi gibi destan ezgileri kökenlerini Sümer müziğine kadar götürmektedir. Yine muhtemelen Sümer kanalıyla bize kadar gelen M.Ö. 4000'lerdeki Hurri boylarının bir yaratımıdırlar. Kürt oyun ve müzik düzeni Orta Doğu'nun en gür ve sanat değeri yüksek kültürüdür. Kürtlerin tarihsel varlığını en çok oyun ve müzik düzenlerinde görmek mümkündür. Yine benzer gözlemleri kadın duruşunda, giyim kuşam tarzlarında, hareket inceliklerinde yapmak mümkündür. Kürtlerin soy asaletleri ilk çağ kaynaklıdır. Dağların sert tabiatı, sürekli ve acımasız işgallere karşı direniş, uzun tarihi geçmiş bu asaletin oluşumunda temel rol oynamıştır. Orta Çağ'a geçişte Helen döneminin iz bıraktığı anlaşılmaktadır. Milattan önce 3000'lerde Urfa merkezli Apkar, Adıyaman Samsat merkezli Komagene ve Suriye'deki Palmira Krallığı benzer özelliklere sahip olup güçlü Helen etkisini taşımaktadırlar. Daha doğrusu tarihte ilk doğu batı sentezinin en parlak örneklerini teşkil etmektedirler. Roma'nın fetihine kadar devam eden en son Palmira'nın düşüşü M.S. 269'dur. Bu uygarlıklar bölgenin önemli bir gelişme aşamasını temsil ederler. Urfa, Nemrut ve Palmira'daki tarihi eserler bu dönemden kalmadır. Bunlar Kürtlerle yoğun iletişimi olan uygarlıklardır. Bu dönemde Aramice ve Helence'nin iki rakip dil olarak sivrildiğini görmekteyiz. Daha çok ticaret yollarına hakim olan bu uygarlıklar karşısında Kürtler daha çok tarım ve göçebelikle çevresini oluşturmaktadır. Günümüze kadar devam eden bu düzenin kalıntıları halen varlığını sürdürmektedir. Kent merkezlerinin yabancılığı ile çevre köy ve göçerliğin Kürtlüğü adeta diyalektik bir ikilem oluşturmaktadır. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarında doğan Sasani İmparatorluğu'nda Kürt ağırlığı değişmez. Zerdüşlük temel ideolojik dayanaktır. Yeniliği Milattan sonra 210-276 yıllarında yaşayan Mani peygamber yapmaktadır. Mani bütün dönem dinlerinden bir sentez yaratıp Roma ve Sasani imparatorluğunun temel zihni örgüsü haline getirerek barış ve rönesansı yaratmayı hedeflemektedir. Fakat daha tutucu Zerdüşt rahiplerinin gazabına uğrayıp öldürülür. Buna rağmen güçlü bir zihniyet çizgisi olarak günümüze kadar iz bırakmıştır. Hristiyanlık yayılması da bu döneme denk düşer. Özellikle Urfa ve Nusaybin, Nizibis üzeri dönemin en güçlü Hristiyanlık merkezi olarak Kürtler üzerinde de etkili olur. Kısmi bir Hristiyanlık yaşanır. Sasaniler'de Zerdüştizm'in varlığı Hristiyanlığın tam zaferini engeller. Sasaniler döneminde sonra 216-652 Kürtler'de, Feodal yapının geliştiği tahmin edilebilir. Manicilik bir nevi erken İslam'dır. Mani'nin kendisi de Hz. Muhammed'in erken doğumudur. Fakat Roma ve Sasani İmparatorlukları arasındaki çok yıkıcı savaşların... ...özellikle Diyarbakır-Nusaybin hattında etkileri yıllarca devam etmiştir. Helenistik dönemin tersine toplum daha rahat gelişme yüzü görmemiştir. Hristiyanlıkla Zerdüşçizm arasında bir rekabet yaşanmıştır. Nasturelik daha çok Sasani etkisindeki rakip Hristiyanlık akımıdır. Hristiyan kimlik takınarak Süryani adını alan Asurlar bu dönemde de hayli hareketlidir. Özellikle arşiv değeri yüksek çalışma yapmışlardır. İseviliğin yayılmasında Greklerden daha fazla rol oynamışlardır. Birçok psikopos yetiştirmişlerdir. Yaygın bir edebiyat geliştirdikleri sanılmaktadır. Urfa, Nusaybin ve Siirt'te gelişkin akademiler kurmuşlardır. Sasanilerdeki Gundi Sahbur, bilim merkezinin oluşumunda da payları belirgindir. Aramice ortak dil etkinliğini sürdürmektedir. Grekçe batıya, Bizans alanına taşınırken Aramice doğuda hakim ticaret ve edebiyat, din dili haline gelmiştir. Kürtlerin bu dönemde M.S. 250-650 feodal geleneklerini geliştirdikleri ...bu yönlü bir toplumsal dönüşüm geçirdikleri tahmin edilebilir. Feodalizmin gelişmesi etnik yapıdaki ayrışmayı da göstermektedir. Kürt toplumunda feodal bağlar gittikçe gelişmektedir. Feodal uygarlığın bu gelişme çağında İslam devrimi patlak verir. İslamiyet esas olarak katı kölelik ilişkileri ve gelişmeye engel etnik bağları... ...kentleşme temelinde dönüşüme uğratarak daha ileri bir düzen olan feodal toplumun güçlü zihniyet devrimi ve ideolojik yapılanmasıdır. Avrupa'da, Hint ve Çin'de evrimsel yoldan olan gelişmenin devrimsel yoldan gerçekleşmesidir. İslamiyet, Ortadoğu uygarlığındaki son büyük devrimdir. Yaklaşık 12. yüzyıla kadar feodal toplumun gelişmesinde temel ideolojik ve politik yapılanma rolü oynar. Kürtler arasında da Sasanların yıkılışıyla Milattan sonra 650 hızlı bir gelişme gösteren İslamiyet feodal bir aristokrasiyi yaratmıştır. Güçlü Araplaşmanın etkisi altında bir dönüşüm yaşayan Kürt hiyerarşik ve devletçi güçleri bu dönemde en güçlü sosyal ve siyasal gruplardan biri olmuşlardır. Eyyubi Kürt hanedanlığıyla Milattan sonra 1175-1250 Ortadoğu'nun en güçlü siyasi hanedanlığını oluşturmuşlardır. Kürtler arasında da hayli etkili olmuşlardır. Öte yandan Milattan sonra 1055'te Abbasiler'den imparatorluğu devralan Selçuklu sultanlığı Kürtlerle iç içe yaşamıştır. Halen Kerkük'te yaşandığı gibi bu iç içelik çatışmadan çok ortaklıklar biçiminde geçmiştir. Bizzat Kürt kökenli Şeddadi ve Büveyhoğulları, Mervaniler milattan sonra 990-1090 gibi önemli feodal devletlerde gelişme göstermişlerdir. Birçok başka Kürt beylikleri ve hükümetleri kurulmuştur. Bitlis merkezli Şerephanoğulları ...en uzun süreli beyliği oluşturmuştur. Kanuni Süleyman devrine kadar varlığını sürdürmüştür. Feodal toplum özellikleri Kürt toplumunun zihniyetinde... ...önemli bir dönüşüme yol açmıştır. Zerdüşlüğün kalıntıları zerdeştiler, yezidiler dışında silinmiştir. Büyük ihtimalle bu dönüşüm Kürt işbirlikçiliğinin gelişiminde... ...bir karşı devrim rolündedir. İslamlaşan şehirlerde Arapça etkili olurken... Kürtlerin dil ve kültürel varlığında bir gerileme yoktur. Ahmete Hani gibi ilk yazılı destan derleyiciler bu dönemde ortaya çıkmıştır. İslami örtülü kültür her etnik toplulukta görüldüğü gibi Kürtlerde de epey kök salmıştır. Buna rağmen Güney Kürdistan'da yayılmacı Arap aşiretleriyle özellikle Şemmerlerle günümüze kadar devam eden çatışmalar sürekli olmuştur. Dervişi Avdi destanı bu çatışmaların destanıdır. Bu zerdeşli kökenlilikte ısrar eden ve güçlü Kürt kültürel izleri taşıyan bir destandır. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. İslamiyet ortamında zerdeşlik bir nevi kültür direnişçiliğidir. Kürt kültürünün yabancılaşmaya karşı soylu bir direnişidir. Zayıf ve Hazreti Ali yanlısı bir İslami örtüye bürünmüş Kürt Aleviliği de zerdeşlikten sonra en güçlü Kürt kültür direnişçiliğidir. Kürtlerdeki şialıktır. Buna karşılık özellikle ovaya yakın Güney Kürtlerinde gelişen Sünni İslam'ı en gerici ve işbirlikçi karakterde gelişmiştir. Kültürel soyunu inkar eden feodal tüccar zihniyetin bu güçlü temsilcileri özellikle Urfa, Mardin, Sirt, Kent ve yakın yörelerinde süper bir ihanet içerisindedirler. Müthiş işbirlikçi ve çıkarcıdırlar. İran etkisi altındaki Kürtlerde bozulma daha az olmuştur. Ulusal, kültürel özlerini daha otantik yapılarıyla korumaktadırlar. Bu dönemin önemli bir ilişkisi olan Kürt-Türk etnik boyları ve devletleri arasındaki ilişkiler, çatışmalı olmaktan çok Bizans etkeni nedeniyle dostane ve dayanışma içinde geçmiştir. Ermeni ve Süryanilerin Hristiyanlığı da bu yaklaşımda önemli bir rol oynamıştır. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı özünde Kürt-Türk ittifakına dayalı bir savaştır. Sultan Alpaslan eğer Kürtlere dayanmamış olsaydı bu zaferi sağlaması imkansızdı. Bu dönemde daha çok yerleşik ve güçlü olan Kürt kültürü ve boyları arasındaki Türkmen aşiretleri önemli bir asimilasyonu yaşamışlardır. 19. yüzyılın sonuna kadar devam eden bu süreç ancak Cumhuriyet'le tersine dönmüştür. Bir bütün olarak feodal ortaçağ kültürel etkisi altındaki Kürtler, feodal sınıflaşmayı yaşadıkları oranda, özgür yaşamda bir gerilemeye uğramışlardır. Feodal kölelik, aşiret özgürlüğünün sürekli aleyhine gelişme sağlamış, zihniyet yabancılaşmasında önemli bir merhaleyi teşkil etmiştir. Birçok Kürt İslam aydını yetişmiş olmasına rağmen, işbirlikçi devlet eğilimlerinden ötürü kalıcı bir etki bırakmamışlardır. Sultan övgücülüğü, Devlet işbirlikçiliğinin en ilginç tipi idrisi bitlisi bunların başında gelmektedir. Son 2004 yerel seçiminde Bingöl'de Nakşibendi tarikat kökenli Şehit tarikatı bir grubun idrisi bitlisi burada, Yavuz Selim nerede diye slogan atması hayli ilginçtir. Başbakan Erdoğan'dan ikinci bir Yavuz rolü beklenmektedir. Kürdistan'daki Nakşibendi ihaneti. Bütün kapsamıyla değerlendirilmedikçe aydınlanma devrimi yaşama olanağı yoktur. Buna karşılık Alevi kökenli Kürtlerdeki aydınlanma daha olumlu olmuştur. Tarihsel dinamiklerin güncellik üzerindeki çarpıcı etkisini bu tarikatlar ve mezhepler bağlamında incelemek hayli öğretici sonuçlar verebilir. Bunlar Cumhuriyet'in aydınlanmacılığını Kemalist olarak suçlamakla Kürt halkı arasındaki çirkin yüzlerini örtebileceklerini sanmaktadırlar. ...sünni kökenli birçok tarikatın... ...yüzlerindeki örtü altındaki... ...gericiliği, çıkarcılığı... ...iyi teşhis ve teşhir etmeden... ...tutarlı bir Kürt yurtseverliği... ...ve demokratlığı geliştirilemez. İslam uygarlığı, 13. yüzyıldan itibaren... ...içte içtihat kapılarının kapanması... ...dıştan Moğol saldırıları... ...ve Haçlı seferleri altında... ...bir daha kendine gelemeyecek biçimde... ...duraklama ve gerileme sürecine girmiştir. 13. yüzyıla kadar... Doğu uygarlığı adına Avrupa'da ilk adımlarını atan, uygarlıksal gelişmeye katkı rolünü oynadıktan sonra içine girdiği bu duraklama, milattan sonra 1200-1500 ve gerileme milattan sonra 1500-1918 süreci Osmanlılarca güçlükle sürdürülmüştür. Osmanlılar dönemi doğunun yükselen Batı uygarlığına karşı son büyük savunması olsa da ideolojik, politik ve ekonomik sistem geriliği başarılı olmasını önlemiş ve yıkılmasını engelleyememiştir. Kürtlerin hakim sınıfları genellikle Yavuz dönemiyle birlikte Osmanlılarla geniş ve kendine özgü bir özertlik içinde en yakın destekçileri olmuşlardır. 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden bu durum Batı sömürgeciliğinin 19. yüzyıldan itibaren bölgeye ilk adımlarını atmasıyla bozulmuştur. Bunda zayıf düşen merkezi yönetimin Aşırı vergi ve asker toplama politikası da belirleyici rol oynamıştır. Dostluk ve dayanışma yerini isyanlara bırakmıştır. 19. yüzyıldan itibaren Kürt tarihi ve toplumu yeni bir aşamaya girer. Osmanlı ile bozulan ilişkiler isyanlara yol açarken İngiliz ve Fransız misyonerleri Ermeni ve Süryani kiliselerini ayrılıkçılık yönünde etkilerken karmaşık bir duruma yol açarlar. Ermeni, Asuli ve Kürtler arasındaki ilişkilerde bozulur. Hepsinin hem kendi aralarındaki hem Osmanlı yönetimine karşı ilişkilerinin bozulması tarihlerindeki en acılı bir dönemine girmelerine yol açar. Bu süreç 1918 Birinci Dünya Savaşı sonrasında bin yıllık kültürlerin sahibi olan Ermeni ve Süryanilerin büyük oranda fiziki ve kültürel tasfiyesiyle sonuçlanır. Kürtlerle Türklerin Kavimsel ilişkileri ciddi zedelenmelere rağmen Ermeni ve Süryani boyutlarında bir kopmaya yol açmamıştır. Bu nedenle 1920'lerdeki Ulusal Kurtuluş Savaşı'na Türklerle ortaklaşa girmişlerdir. Alpaslan ve Yavuz'la girilen stratejik ve yapısal bir ortaklığın üçüncü büyük bir biçimine girilmiştir. Tarih şuna iyice tanıktır ki tıpkı Alparslan'ın 1071 zaferi gibi Yavuz Selim'in 1514-1514, Safevilere 1516 ve 1517 Mısır memluklarına karşı zaferinde Kürtlerin rolü olumlu olmasaydı Türk boylarının Anadolu'yu fethi ve Osmanlı İmparatorluğunun Doğu ve Güney yayılması gerçekleşmeyecekti. 1920'lerde bu tarihsel trend devam etmiştir. Üçüncü stratejik ortaklık emperyalist yayılmayı önlemiş Cumhuriyet devrimine başarı imkanı vermiştir. Fakat Kürtlerin geleneksel işbirlikçi feodal üst tabakasının Cumhuriyeti yanlış değerlendirmesi ve emperyalizmin niyetlerine kolay aldanıp isyana yönelmesi, Cumhuriyet kurucularının politika değiştirmelerine yol açmıştır. Kürt-Türk birlikte özgürlük projelerinden vazgeçmeleri tarihlerindeki en olumsuz bir süreci yaşamalarına neden olmuştur. Kürt-Türk ilişkilerindeki bu stratejik bozulma, Kürtlerin inkarını, geri bıraktırılmasını, zoraki asimilasyonunu ve giderek sistemden tümüyle dışlanmalarını beraberinde getirmiştir. Türkleştirildikleri oranda kabul görmeleri bu politikaları daha da derinleştirmiştir. 1970'lerde dünya çapındaki büyük aydınlanmaya karşı Kürt ve Kürdistan olgusundaki bu koyu karartma politikaları Yeni bir Kürt aydın hareketine ve arkasından PKK somutunda siyasi ve askeri bir direnme sürecine yol açmıştır. Kürt-Türk ilişkilerinde bol acılı ve çatışmalı ama onurlu bir döneme girilmiştir.